Evet programda sık sık bahsediyoruz. Büyük şehirler böyle tüketimin merkezi oldukları için insanların doğayla e, ilişkilerini çok net göremedikleri hatta ona zarar verdikleri e, odak noktaları haline gelebiliyorlar. Ama bu demek değil ki şehrin içinde de e, ekolojiyle ilgili farkındalığımızı arttırabilecek ve akoloji konusunda çok iyi çalışmalar yapan yerler olmadığı anlamına gelmiyor. Bugünlerden bir tanesini konuşacağız bugün. Bu konudaki iyi örneklerden birini Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ne konuşuyor olacağız. Uzman biyolog Tuğçe ...Abba, Seven Canlı. Tuğçe Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş Çok bulduk. Teşekkür ederiz geldiğiniz için, programa konuk olduğunuz için. Daha önce Açık Radyo'da konuk olduğunuz bazı programlar olmuş... ...ama Tohumdan Asada Ekolojik Yaşam'da sizi ilk kez ağırlıyoruz. ilk evet. kez ağırlama fırsatını buluyoruz. O yüzden biraz bahçeyi kısaca tanıtarak başlayalım dinleyicilerimiz için de. Belki yeni olanlar vardır bahçeye. Tabii ki. Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, Türkiye'nin ilk tıbbi bitkiler bahçesi aslında... ...2005 yılında faaliyete geçmiş bir bahçe... Hı hı. ...yaklaşık 12 yıldır... ...bir fiil devam eden ve... ...destek veren... ...bütün konularda destek veren bir bahçe... Hı. ...tıbbi bitki bahçesi diyoruz... ...şu anda yaklaşık 700 aşkın... ...tıbbi bitki yetiştiriyoruz bahçemizde... ...baya büyük bir alan anladığım kadarıyla... ...14 dönümlük yok. bir alan... Hı hı. ...ofisler ve bazı binalarımız var... ...seramız var... ...bunları çıkınca yaklaşık 8 dönümlük bir alan kalıyor... ...ekim için... Hı hı. ...yani... Birçok alanda şu anda aslında çalışmalar yapıyoruz. Ama bizim için en önemli şey bitki yetiştirmek, bitkileri korumak ve biyoçeşitliliğe katkı sağlamak. Bu 700 bitki herhalde her sene değişiyor tabii bilmiyorum nasıl bir şey var ama yeni bitkiler ekleniyor, çıkıyordur mutlaka. Mümkün olduğunca e, korumaya çalışıyoruz bunu Hı -hı. ve çeşitliliği artırmaya çalışıyoruz. Ama amacımız yerel türleri, yerel tohumları ve yerel bitkileri korumak aslında. Bu anlamda biraz da destek alıyoruz köylerden, kasabalardan, halktan. Hı -hı. E, bize özel tohumlarını getiriyorlar, bazı bitkiler getiriyorlar. E, her yıl yeni bitkiler katıyoruz. Onları yaşatmak için aslında önemli bir e, nokta. Çünkü evet. çoğunun özellikle gıda konusunda biz de sık sık konu, konu alıyoruz. Hı -hı. Yerel türlerin e, azalması eminim evet. tıbbi bitkiler için de e, aynı şey geçerlidir. Hı -hı. Onları toprakta yaşatıyor olmak aslında çok önemli. E, ne hedeflerle açılmıştı peki? Bahçe. Şöyle, e, asıl amacımız tıbbi bitkileri tanıtmak ve e, ne şekilde kullanılabileceği hakkında bilgiler vermek. E, çünkü bu konuda e, Türkiye henüz yeni e, tıbbi bitki konusunda biraz ilerleme Çok kaydetmiş durumda. Çok da bilgi vardı diyebiliriz evet. belki konu hakkında değil mi? Evet, maalesef. E, bizler de, e, mümkün olduğunca elimizden geldiğince bu bitkileri yetiştirerek e, gelen bütün herkese halka açık bir bahçe zaten gelip herkes ziyaret edebiliyor etiketlerimiz var bunlardan yararlanabiliyorlar ya da bizler rehberli geziler yapıyoruz bunlarla bitkileri tanıtıyoruz ve ne açıdan ne amaçla ne şekilde kullanabileceği hakkında çünkü çok geniş alanlarda kullanılabiliyor artık hı hı. yani sadece tıp ve eczacılık değil birçok alanda kullanılabiliyor hı hı. bunlarla ilgili farklı çalışmalar yapıyoruz ve birçok kişi de bunlara katılabiliyor yani bu konuyla ilgili bilgi almak isteyenlerin ziyaretine açık olduğunu tekrar altını çizerim zaten sonunda da bahsederiz nasıl evet. ulaşılabileceği ve ziyaret koşulları ile ilgili Uh-huh. <laughs> E, turlar yapılabiliyor. Bahsettiğiniz benim de hoşuma giden bir nokta olmuştu not alırken. Hı hı. E, anladığım kadarıyla bazı bitkilerin üzerinde QR kodları evet, bulunuyor ve evet. bazı uygulamalar hı hı. sayesinde gezerken aslında yanınızda bir uzman kişi olmasa bile e, evet. o kodlarla detayları almak mümkün oluyor anladığım kadarıyla. Şş, evet aynen öyle. Şöyle en az 5 e, kişilik gruplarda rehberli geziler yapıyoruz. E, önceden arayıp bizi bilgi alıp randevu alıyor gelmek isteyen kişiler. E, özellikle okul grupları e, bu tür rehber Gezilere çok fazla talep e, ediyor ve bu Nisan ayı ve sonrasındaki özellikle dönemde bitkilerde daha çok canlandığı için e, çoğu kişi gelip rehberli gezilere katılıyor. Rehbersiz şekilde gelen kişiler için de dediğim gibi etiketlerimiz ve QR kodlarımız var. E, Birçok uygulamayla bunları indirip e, oradan direkt bilgiler alabiliyorlar. Seslendirmeleri var, ilustrasyonları var bitkilerin. Stajyerlerimiz için bunlar çok iyi oluyor. Detaylı bilgiler alıyorlar. bizden aldıkları bilgilerin dışında bu şekilde de her yerden direkt ulaşabiliyorlar bize. Şimdi girişte de söyledim. Dediğim gibi büyük şehirlerde her zaman işte bu şehrin koşuşturması, doğayla olan ilişkimizin çok azalması <gülüyor> hep vurduğumuz şeyler. Dolayısıyla çok önemli bir nokta bence şehrin içinde. Yani ekolojik problemlerle ilgili bir çözüme ulaşmak için önce hani bazı şeylerin farkında olup tekrar o bağı hissetmek gerektiğini sürekli hatırlatıyoruz. Çok fazla maalesef şansımız yok. Gelenler nasıl tepkiler veriyor yani bu konuda? Hani böyle müdavimleri oluyor mu tekrar tekrar gelmek isteyen nasıl bir şey var gelenler? Bahçemiz aslında şöyle birçok kişi tarafından henüz keşfedilmemiş Hı -hı. durumda. Çok yakından gelen kişiler bile çok şaşırıyorlar. Çünkü böyle bir bahçenin İstanbul İçinde şehir merkezinde direkt kurulmuş olması ve bu şekilde ilerlemiş olması gerçekten bizim için de çok iyi bir şey. Çünkü biliyorsunuz İstanbul tamamıyla metropol bir şehir ve hmm. burada bitki yetiştirmek, toprakla ilgilenmek, bitkileri sağlıklı tutmak çok kolay olmuyor. Gelen kişiler inanılmaz ilgililer zaten. Bizim gönüllü çalışmalarımız da var. Gönüllü bahçıvanlık gibi. Evet o çok ilgimi çeken bu konunun detaylarına gireriz evet, zaten. Evet. Bu tür çalışmalara direkt yönelmek istiyorlar. Çünkü toprağa dokunmak çok artık e, çok biraz daha yok, evet. zorlaştı. Bu yüzden insanlar e, bahçede görüp kendi evlerinde küçük balkonlarında hobi bahçeleri kurmak istiyorlar. Ya da bu bitkilerden faydalanıp farklı e, alanlara yönelmek istiyorlar. Ya inanılmaz ilgiler var. E, ano ...okullarından gelenler var, onların ilgileri farklı. Ee, yaşça ilerlemiş kişiler, emekli olmuş kişilerin ilgileri çok çok farklı yönde. Ee, bizler hepsini toparlayıp orada harmanlayarak hep birlikte Hı. iyi işler çıkarmaya çalışıyoruz. Ee, o gönüllü bahçıvanlıktan bahsettiğiniz turların dışında yani gelip orada çalışma yapmak isteyenlerin de galiba katılabileceği bir şema var gönüllü bahçıvanlık ve staj imkanları da varmış, onu da bahsederiz ama hı hı. bu gönüllülük sistemini biraz anlatabilir misiniz? E, tabii ki. E, şöyle, bahçemiz e, az önce de bahsettiğim gibi biraz e, yetiştiricilik açısından aslında e, ön planda. E, bahçemizde herhangi bir pestisit, herbisit gibi e, ilaç kullanılmıyor. kimyasal hiçbir şey kullanmıyoruz biz bahçemizde. Hı hı. Bu yüzden biyolojik mücadeleler bizim için çok önemli. E, örneğin yabancı otları elle alıyoruz. Ya da e, yapılacak olan hasatları vesaire gibi şeylerin hepsinde mutlaka e, insan gücü gerekiyor. Emek yoğunluğu. Evet çok şey. çok yoğun emek sarf etmemiz gerekiyor. Ee, biz bunu yaparken ve gelen kişiler ilgi gösterdikten sonra dedik ki gönüllü bahçıvanlık uygulaması diye bir eğitim yapalım. Hem e, gelen kişiler bir şeyler öğrenebilsinler hem birebir uygulama yapabilsinler. <gülüyor> e, i̇lgili ya da ilgisiz fark etmez. Hani sadece o konuyla ilgili olmak zorunda değiller. Hiç toprağa dokunmamış. Önceden herhangi bir ikim bu konuda Hiç Ekim yapmamış <gülüyor> ya da hiç hasat yapmamış, hiç çim biçmemiş herhangi birisi de olabilir. Her yaştan olabilir. Yani dört yaşında bile ...gelen e, bizim gönüllü bahçıvanlarımız var. <gülüyor> Onlar için bile bir şeyler bulabiliyoruz aslında. E, özellikle bahar ve yaz aylarında bahçemiz inanılmaz yoğun oluyor... E, ...gönüllü bahçıvanlık açısından. 2016 yılında yaklaşık 250 tane e, gönüllü bahçıvanımız vardı yani çok iyi bir paylaşım oldu bizim için de. Geliyorlar bizimle beraber o gün ne yapıyorsak saat fark etmez. Bir saatte gelebilirler. Bütün gün de orada olabilirler bizimle. Hı hı. Ne yapıyorsak o gün hasatsa hasat, budamaysa budama, her şeye tohum hekimleri, fide dikmeler, hepsine yardımcı olabiliyorlar. O gün bahçenin programına dahil oluyorlar evet, aslında bir yandan. Evet. Zaten yapılan şeyler varken. Peki nasıl iletişime geçiyorlar bu konuyla ilgili? Hangi kanalı kullanıyorsunuz? Ee, sosyal medya, medyadan da iletişime geçebilirler. Direkt telefon ...sonuna da ulaşabilirler... ...gelmeden önce bize haber vermeleri yeterli... ...çünkü onlara uygun iş bulmamız gerekiyor... ...bu şekilde... direkt gelip başlayabiliyorlar... ...hem terapi gibi toprağa dokunmuş... ...negatif enerjilerimizden kurtulmuş evet. oluyoruz... ...hem de bir yerde biraz da faydalı işler yapmış oluyoruz... ...herkesi bekleriz ilgilenen... ...bir de staj imkanı var galiba... ...hani direkt bu konuyla ilgili eğitim gören kişilere... ...bir staj imkanı da oluyor galiba... ...biraz ondan da bahsedelim... Evet, ...türkiye'nin her yerinden... ...sadece İstanbul içi değil... ...biz yaklaşık yılda yüz ve yakın stajyer hmm. kabul ediyoruz. Özellikle yaz döneminde yine bahçenin yoğun olduğu dönemlerde geliyorlar. Zaten zorunlu stajlar var. Özellikle tıbbi aromatik bitki teknik yerliği bölümü. Ee, özellikle tıbbi ve aromatik bitki teknik bölümü... ...bahçe ziraati, organik tarım vesaire gibi bazı zirai bölümler. Bunun yanında gönüllü staj de var. Aynı anda geliyorlar. Hmm. Eczacılıktan, coğrafyadan, tarihten, felsefeden bile gelen kişiler var. Yani e, bizim istediğimiz e, sürekli devam. Hı hı. İki hafta da olabilir, üç hafta da olabilir, kırk iş günü de olabilir. Hani, e, süresi fark etmiyor. E, Bizimle gelip bir fiil orada hem öğretiyor, e, bir şeyler öğren, öğreniyorlar. Teknik ekibimizle birlikte e, e, sıfırdan başlayarak hiçbir şey bilmiyormuş gibi her şeyi aktarmaya çalışıyoruz stajyerlerimize. Krem, tentür gibi e, bitkilerden elde edilen bazı e, ürünleri de onlarla birlikte yapmış oluyoruz. Üretiminde direkt görme evet. şansları oluyor. Ee, ama sadece gönüllü bahçıvanlık ve stajla kısıtlı değil benim de e, aylık olarak aldığım hep güncellediğiniz bir eğitim programınız var. Hı hı. Gerçekten çok farklı konularda ve gayet yoğun bir e, eğitim programına sahip Zeytinburnu bir Bitkiler Bahçesi. E, biraz bundan bahsedebilir miyiz? E, neler oluyor? Hangileri e, en çok ilgi çeken eğitimler? Bizim bir sağlık çevre okulu eğitim programımız var. Bu eğitim programı içerisinde hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik birçok eğitim var. Ama tabanımızda yine bizim bitkiler var. Bitkilerle ilgili, doğal ilgili, çevreli ve ziraatla ilgili olan... Eğitimler bizim için çok önemli. Şu anda bizim için en çok ilgi gören eğitimlerden birkaçı fitoterapi, aromaterapi gibi tıbbi konular. Şu anda inanılmaz ilgi var. Fitoterapi ve aromaterapi şu anda Sağlık Bakanlığı tarafından da artık bütün herkese açılabildiği için... Çok yoğun talep var fitoterapi bitkilerle tedavi aromaterapide uçucu yağlarla ve kokuyla tedavi diyebiliyoruz bunları uzman hocalarımız veriyor çeşitli üniversitelerden gelen uzman hocalarımız veriyor bunun dışında doğal ekmek doğal sirke doğal turşu doğal reçel gibi yine katkısız şekilde doğal şekilde yapılabilecek bazı eğitimlerimiz var. Ee, bitki ilüstrasyonu gibi, bitki çizimi gibi sanatla ilgili olan eğitimlerimiz var. Ee, bunun dışında bitki yetiştiricilikleriyle ilgili bitki tanımı ve yetiştirme, e, terrarium gibi e, sanat eğitimlerimiz de var. Ee, bunun dışında bir de çocuk eğitimlerimiz var. Ee, en önemlisi de minikeller toprağı dediğimiz bir eğitim. Özellikle şu anda okul gruplarının en çok gelip bizimle yaptığı eğitim bu. Ee, herkese birer saksı, toprak veriyoruz. Ya tohum ekiyoruz ya da fide ekiyoruz dönemine göre. Sonra evlerine götürüyorlar ve yetiştiriyorlar bunları. Yani amacımız aslında biraz daha hem doğala dönmek hem de herkesin sorumluluk sahibi olarak bir şey yetiştirebilmesini sağlamak. Çünkü gerçekten önemli bir domates bile yetiştirmek artık bir biber, evet. bir patlıcan bile yetiştirmek artık bizim için gerçekten çok önemli bir şey. Balkonda bile bunu yapabiliriz aslında küçük pencere önlerinde bile bunu yapabiliriz. Yani amacımız bunlara e, insanları yönlendirmek. Bizim de verdiğimiz eğitimler oluyor e, dernek olarak buna benzer. Hep orada da söyleniyor yani balkonda ne kadar bir şey yetiştirebilirim ki diye. Tabii zaten orada amaç hani bütün sene karnınızı doyuracak kadar gıda yetiştirmek evet. değil. Kimsenin o kadar alanı yok belki şehirde ama... O bitkinin yaşam döngüsünü görmek bile yani o çok farklı farkındalıklara yol açabiliyor. Siz ancak ondan sonra bütün bu döngüyü anlayıp onun içerisinde nasıl müdahale edebilirsiniz, ona nasıl zarar vermezsiniz onları anlamak bir de özellikle çocuklarla yapıyor onları evet. bunu çok daha önemli. E, bu eğitim programı da e, zannedersem bir mail listesinden de e, eklenmek mümkün. Aylık olarak evet. benim de aldığım şey. Evet, şöyle oluyor. E, direkt ana sayfamızdan, bizim ztbb.org ana sayfamızdan aslında bütün bilgileri ulaşabiliyorlar. E, hem e-mail bize gönderiyorlar ve aylık bütün programlarımızı direkt gönderebiliyoruz e, ilgili kişilere. Çünkü programlarımız aylık olarak düzenleniyor eğitim programlarımız. E, ya da talep ettikleri eğitimleri bize mail olarak gönderiyorlar. Bir sonraki ay için açmaya çalışıyoruz o eğitimleri hem mail adresiyle ulaşabilirler dediğim <gülüyor> gibi hem de telefonla bize direkt ulaşabilirler eğitim konusunda da <gülüyor> yanılmıyorsam kontenjanları olan ve dolayısıyla Kesinlikle bahsettiğiniz <gülüyor> gibi ilgi gördüğü içinde <gülüyor> evet. kolayca dolması mümkün o zaman ztbb.org adresini de tekrar hatırlatmış oldum evet. eğitim için bir de yıllık yaptığınız bazı etkinlikler var. Bir festival yaklaşıyor. Hı hı. Onu konuşalım ama onu konuşmadan önce isterseniz kısa bir müzik arası verelim. Daha sonra sohbetimize devam edelim. Evet, Zeytin burnu bitkiler bahçesinden uzman biyolog Tuğçe Ağa sevencanla sohbetimiz müzik arasından sonra devam edecek. Ruhi Sudan dinliyoruz. Drama köprüsü. Drama köprüsü. Beraber söyleyelim öyleyse. Drama köprüsü Hasan dardır geçilmez bre Hasan. Dardır geçilmez Soğuktur su bardaçsan bir tas içilmez Soğuktur su bardaçsan bir tas içilmez Yardan geçilmez Bre Hasan Yardan geçilmez. Artaşların Hasan koyun mu sanddırre Hasam Oun mu sandım Adam müdürmeyi de Hasan O mu sanddır Adamüldürmeyi de hasan. Oh, you know, Sande. Drama. Drama. Oh, Pusson. Mama bozunda Hasan dostlar di mi Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nden uzman biyolog Tuğçe Abah seven canlı olan sohbetimiz devam ediyor. Programın ilk yarısında bahçenin kuruluşunu, kuruluş amaçlarını ve verilen eğitimleri konuştuk. Ama her sene gerçekleşen bir festival var. Bu da yavaş yavaş yaklaşıyor. 2017 yılındaki 17. Merkez Efendi Geleneksel Tıp Festivali 13-21 Mayıs tarihleri arasında Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde gerçekleşecek. Bu festivalden biraz bahsedelim neler var içeriğinde. Merkez Efendi Geleneksel Tıp Festivali artık bizim için gerçekten geleneksel bir festival <gülüyor> oldu. Bu festivalde her yıl farklı konular işleniyor. Yine tabanda tıp ve bu konular, doğa konuları işleniyor. 8 gün boyunca bütün eğitimlerimiz ücretsiz. Hem yetişkinlere hem de çocuklara özel eğitimlerimiz var ve hepsi ücretsiz yapılıyor. Genellikle iki atölye bir seminer şeklinde yetişkinlere gün içerisinde. Ee, çocuklara da direkt 3 seans şeklinde e, eğitimler veriliyor evet Genellikle seçtiğimiz konular dediğim gibi e, her sene farklı olmakla beraber e, hem seminerlerde biraz daha akademik konulara girmeye çalışıyoruz. Hı hı. E, atölye çalışmalarında da yine uygulama yapılabilecek, bireysel olarak bir şeyler yapılabilecek kontenjanlı bunun olduğu için maalesef e, kayıtlı yapılan bir sistem. Atölye çalışmaları da yine dediğim gibi uygulamalı ve e, bireysel olarak e, bir şeyler yapabilecekleri hı hı. E, çalışmalar. Hı. Çocuk atölyeleri kesinlikle e, uygulamaya yönelik çünkü hem bahçe ortamında oldukça, için biraz daha alan açısından e, geniş bir alanda yapıyoruz. Hem de e, hayvanlarla ilişkide olabiliyorlar. Bizim de kümes hayvanları kısmımız var arka tarafta. Hem onları içerisinde, içeriye içeri onları da alabiliyoruz. Hı hı. E, bu şekilde farklı çalışmalar olabiliyor festival süresince. Evet. Akademik olarak söylediğim o seminer konularında da genellikle terapi konularını biraz ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Şu anda gündemde olan, e, sağlık için önemli olan işte özel hocalarımız e, var bu konularla ilgili çalışan. Bunlarla ilgili e, halka açık seminer şeklinde ya da atölye çalışması şeklinde veriliyor. İstenen herkes gelip katılabiliyor. Ama bir kayıt e, durumumuz var. E, onu da yine telefonla arayarak bize gün içerisinde kayıt yap, yaptırabiliyorlar. Hı hı. Bu sene e, 13-21 Mayıs tarihleri yanlış söylüyoruz. Evet. 13-21 Mayıs tarihleri yani kayıtları arasında. Kayıtları şu an açık mı ya da ne zaman? Gün açılıyor? içerisinde. Aynı gün. Mesela 13 Mayıs için. Tam 13 Mayıs'ta, Mayıs Evet. Anladım. Günlük kayıtlar alıyoruz. Hı hı. Bu senenin peki konusu belli mi yoksa? E, henüz belli değil. Şu anda Sürpriz Evet. E, belli olduğunda da yine ana sayfamızdan ztbb.org sayfamızdan e, duyuracağız. Uh -huh. Detaylı bir şekilde inceleyebilirler. Ee, evet oradan tekrar e, biz de dinleyicilerimize e, hatırlatmış olalım. ztbb.org üzerinden 17. Merkez Efendi Geleneksel Tıp Festivali'nin e, konusunu e, ve kayıtlarını e, takip edebilirsiniz. E, bir de bizim de çok uğraştığımız bir konu tohumlar. Tohumlarla ilgili de e, yanılmıyorsam <gülüyor> bahçe içerisinde çeşitli çalışmalarınız ve tohum takas şenlikleriniz var. Bu sene var mı bir şey programda? E, düşünüyoruz aslında biz daha önce de yapmıştık e, olan tohum takas şenliklerine de katılıyoruz. Bizim bahçemizde de küçük bir tohum bankamız var aslında. E, yetiştirdiğimiz bitkilerin tohumlarını mutlaka alarak koruma e, altına alarak e, saklamaya çalışıyoruz. E, tohum takas şenlikleri gerçekten çok önemli. Çünkü insanların doğal tohumla e, yerel tohumla ...yetiştirilen bu özel tohumlarla buluşması... ...bizim için çok çok önemli. Ee, az önce bahsettiğim gönüllü bahçıvanlığa... ...katılan kişilere de aslında elimizdeki tohumlardan... Hı. ...veriyoruz. Hı hı. Bunun dışında... ...tohum takas şenlikleri de... E, ...bizim aslında paylaşım için en çok açık... ...olduğumuz zaman... Çünkü bizde daha önce belki görmüşsünüzdür 70 yıllık, 80 yıllık domates tohumları, hmm. salatalık tohumları var. Bunlar yerel türler ve birer tane bile olsa mutlaka kişilere ulaştırmaya çalışıyoruz. O az önce bahsettiğimiz hobi bahçeleri, işte balkonda, saksıda yetiştirme olayları. Bunlar gerçekten önemli olduğu için tek bir tohum bile bence yeterli olacaktır. Bunlar önemli olduğu için tohum takas çaniklerinde de elimizden geldiğince elimizde olan fazla tohumlardan e, herkese ulaştırmaya çalışıyoruz. Umarım biz de yine e, bu yıl yapabiliriz. Henüz tarihi belli değil ama e, yapmaya çalışacağız. E, bu sene tohum konusunda gayet önemli bir sene. Biz de e, birkaç kere konu aldık. Tohumculuk kanunu ile ilgili yeni değişiklikler de varken yerel tohumların aslında yaşatılmasının önemi giderek artıyor. Çünkü üzerindeki baskının arttığını söylemek mümkün. Evet, e, tohumlar aslında e, çok ön planda şu anda. Hı -hı. Bütün yeni, böyle. Kesinlikle öyle. Türkiye'de de öyle. Çünkü bahçe kurulmalar yine başladı. Tıbbi bitki bahçesi şu anda çok fazla kuruluyor. Türkiye'nin her yerinden talepler alıyoruz. Özellikle üniversite bahçeleri için. Yani Hı -hı. üniversitelerde tıbbi bitki bahçeleri kurulması adına. Ya da belediyelerden alıyoruz. Tohum talepleri çok fazla geliyor bize. Normalde tohum satışımız yok bahçeden. Hı -hı. Ama resmi kurum ve kuruluşlara resmi yazı karşılığında tohum verebiliyoruz birçok bahçenin kurulmasına da bu anlamda destek verdik. Hem fide hem tohum destekliyoruz. Tam bir tohum olarak çalışıyor aslında <gülüyor> bahçe. <gülüyor> evet, bunları yapmaya da hala devam ediyoruz. Bu şekilde bahçe kurmak isteyen resmi kurumlar varsa bizimle direkt irtibata geçebilirler. Çünkü dediğim gibi Türkiye'nin her tarafına gönderebiliyoruz bu şekilde. Bizim için de çok çok iyi çalışmalar oluyor. Yani çok uzun bir dönemdir. Toprak aslında toplum olarak sırtımızı döndüğümüz bir konuydu. Ama herhalde son yıllarda önemini tekrar tekrar anlamış olduk. Tohum Bakalım. olmadan da tekrar onu kullanmanız hiç mümkün değil. Evet. Ee, bunun gibi iyi örneklerle o tohumların e, çoğalmasını ve e, sizin bahçeniz gibi nice bahçelerin kurulmasını biz de e, temenni edelim. E, şimdi programı kapatırken işte merakı uyandırdık. Biraz da hani nasıl gerilebilir ziyaret saatleri onları tekrar bir Hı -hı. E, konuşarak kapatalım. Yani. Ee, bahçemiz yedi gün e, açık pazarda dahil gelip gezebiliyorlar. E, halka açıktır. Sabah dokuz, akşam beş e, diyoruz saatlerimiz için. Hı hı. E, geldikleri zaman bahçeden direkt e, kimlikle giriş yapabiliyorlar. E, bahçemiz aslında Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi ama Merkez Efendi'de yerimiz. Hı hı. E, Merkez Efendi mezarlık bölgesinde yer alıyor. E, metrobüsle çok rahat gelinebilir. E, Cevizli Bağ'da inmemiz gerekiyor. Marmara ile çok rahat gelinebiliyor. Onda da Kazlı Çeşme'de inmek gerekiyor. Tabii. E, Yürüyerek cevizli bağdan gelebilirler. Kazı çeşmeden bir aracı daha bilmek gerekecek. Hı hı. E, çok rahat bir şekilde bahçemize ulaşabilirler. E, dönem olarak da şu an tam zamanı diyelim. Yavaş yavaş baharın e... <gülüyor> çiçeklerin açmaya başladığı bir dönem. Eminim Herkesi canlıdır bekliyoruz. bahçesi. <gülüyor> yavaş yavaş işler de artacaktır. O yüzden gönüllü bahçıvanlık kısmını da tekrar hatırlatalım. E, Zeytin Burnu bitkiler bahçesinde gerek turlarla olsun gerek eğitimlerle ya da isterseniz gönüllü bahçıvanlıkta çok farklı çeşitlerde dahil olabiliyorsunuz. E, çok teşekkür ederim tekrar. Tuğçe Hanım, bilgiler verdiğiniz için ayrıca yaptığınız güzel çalışmalar içinde, şehir içinde böyle umut verici örnekleri görmek bizim için de çok değerli. Biz teşekkür ederiz, sağ olun.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 Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Also Sunanlar schon an der nurdudu ve Bora Kabadı. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.